Hayırlarla yürüsün inşallah. Bu başlık altında bugün 39. dersimizi yapacağız. Mevla nasip ederse. Dersimizin konusu da bir derdimiz bizim. Derdimize derman arayacağız o güzel nesilden, o güzel insanlardan. Öncesinde birkaç hususa dikkatlerinizi çekeyim de yavaş yavaş ısındırarak sizi derse kavuşturayım, eriştireyim. Önce şunu zihnimizde canlandırmamız ve çok iyi bilmemiz gerekir ki, Ehl-i Beyt Mektebi kavramı asla bir mezhebi kavram değildir. Bunu kim nereye çekerse çeksin, kim nasıl anlamaya çalışırsa çalışsın, bizim buradaki kastımızın ne olduğu çok iyi, açık ve ortada. Biz Kur'an'i bir kavram üzerinden konuşuyoruz. ...ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize işaret ettiği bazı hakikatler çerçevesinde... ...o güzel insanları anlamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz, Efendimizin kelime zevceleri, yani bizlerin anneleri olan o güzide hanımlar... ...hepsine canlar feda, dokuz tane hücre ile Mescid-i Nebevi'nin yanında yerlerini almışlardı. Aslında... Mescid-i Nebevi dediğimiz yer bir mektep. Özel olarak o mektebin arkasında bir yer daha var. Orası sufa, orası tam bir mektep. Bir de dokuz tane Mescid-i Nebevi'nin etrafında odalar var. O odaların her biri de bir mektep. O odalardan bir tanesi de anamız Hz Fatma'ya ait mektep. İşte biz her Nebi'nin nesli kendindendir. Benim neslim ise Fatma'dandır dediği o mektebin arkasındayız. Derdimiz asr-ı saadetten başlayan o ayak izlerini bir şekilde doğru bir biçimde anlamak ve onların cihana bıraktığı o derin izleri hayatlarımıza aktararak bir şekilde biz de kulluk adına kalitemizi arttırma noktasında gayret sarf etmektir. Allah bu gayretten bizi geri koymasın. İkinci bir husus daha var, bilmeniz gereken bir şey. Ben biliyorum da, siz de bilin de beraberce birbirimize eşlik edelim. Ne zaman ben Ehli Beyt'e ait bir meclis kursam, sözü onlara gelip dayasam, aklımda hep şu cümle var. Diyorum ki kendi kendime, nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah. O nesil Resulullah'ın sevdiği bir nesil. O nesil Resulullah'ın kokusunu duyacağımız bir nesil. Aradan 5 nesil geçmiş, 10 nesil geçmiş, 50 nesil geçmiş, 100 nesil geçmiş. Ne yazar? Eğer veraset noktasındaki ona bugün biraz değineceğiz. Bazı şeyler intikal ediyorsa Ehli Beytin neslinde de Nesli Mustafa'nın olmalarından dolayı Nesli Muhammed'den olmalarından dolayı aleyhissalatü vesselam onlarda da bu kokuyu görmek, hissetmek mümkündür. Biz bugün onların mektebine talebe olmak, onların mektebinden nasiplenmek adına gayret göstermekle bir yönüyle o kokuyu aslında arıyoruz. Bir yönüyle o kokuyu İçimize çekmek istiyoruz. Bakın hepinizin bildiği bir kıssa var. Kef Suresinde anlatılan Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam arasındaki kıssa. O kıssada Musa Aleyhisselamla Hızır Aleyhisselam bir yolculuğa çıkıyorlar ya, yolculukta üç tane hadise yaşanıyor ya, hadise uzun ben onu anlatmayacağım, sadece bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Bir köye vardıkları zaman o köyden iyi ikram görmediklerine rağmen Hazreti Hızır oradan çıkarken yıkılmak üzere olan bir duvarı yükseltmişti ya hadiseyi hatırladınız. Sorduğu zaman niçin yükselttin diye Hazreti Musa'ya ne demişti? Burası yetim çocuklara ait bir yer altında bir hazine var onun için düzelttim tercümanul Kur'an olan İbnü'l Abbas bu hadiseyi bize aktarırken ne diyor biliyor musunuz Oraya o hazineyi saklayan o çocukların en az 10. dededen babalarıydı. Bizzat babaları değil. 10 nesil sonra o 10 nesil önceki bir adamın iyiliğini Allah o nesle tattırıyor. Nesli Muhammedi demek işte budur. Eğer dedeleri Babaları Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aradan şimdi 35. nesil geçmiş 36. kuşak geliyor. Eğer ehli beyt'e zeval getirecek, ehli beyt'in çizgisine zarar verecek bir şey yapmamışsa siz o insandan şimdi de Resulullah'ın kokusunu alabiliyorsunuz. Mesele o kokuyu koklamak değil mi zaten? Hasretsiz değil mi şu çağda o kokuya? Öyleyse her vesileyi zorlamamız lazım. Bu da vesilelerden bir tanesidir. Benim duam şudur. Allah bizi bu sevgiden geri koymasın. İnşallah ehli beyte duyduğumuz sevgi, sevda, sevdiğimizi de söyleyemem de en azından ben kendim için gerçek manada sevseydik neler yapardık o da ayrı bir mesele de o sevgiyle inşallah bizleri cennete vardırsın. Umudumuz var mı cennete girmeye? Var, öyle bir umudumuz var ki dağlar kadar, okyanuslar kadar, aklınıza gelen en büyük şey neyse o kadar. Bu umudu içimizde taşımamızı bize söyleyen Rabbimizdir. Her hayırlı işin anahtarı olan besmele niye Rahman ve Rahim ismiyle başlar? Niye orada başka bir isim yok da onlar var? Niye Kahhar yok, niye Cebbar yok? Niye muntakim yok da Rahman ve Rahim var. Çünkü diyor ki Rabbimiz aslında evet ben kulumu havf ve reca dengesi üzerinde yürümesini isterim. Ayırsın iki kefeye hayatını bir tarafa koysun havfı korkuyu bir tarafa koysun reca'yı. Korkuyla ümit arasında gitsin gelsin. Ama ille de bir tarafın dengesi bozulacaksa bozulsun işaretler var zaten. Ümit tarafının dengesi bozulsun. Yani ümit tarafı biraz daha ağır olsun. Besmele bunun işaretidir. Resulullah'ın bize verdiği müjde. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın lisanında ama Rabbimizin verdiği müjde. Ben kulumun zanlı üzereyim müjdesi de beni iyi zannedin yönünde bir işarettir. Böyleyse eğer biz cenneti arzularız ve cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle komşu olmayı arzularız. Sahabeyle beraber oturup burada nasıl oturuyorsak aynı sofraya kaşık sallamayı arzularız. Ehli beytle evlerimiz hanelerimiz yan yana olsun bunu arzularız. Arzumuz ümidimiz bu kadar büyük ama dediğim gibi korkuyla ümit arasında. Hazreti Ömer, Ömerce bir ifadeyle bunu çok güzel beyan ediyor. Diyor ki duysam ki bütün insanlık cehennemde bir tek insan cennette isterim ki ve umarım ki o cennette olan ben olayım. Ya aksi duysam ki bütün insanlık cehennemde bir tek insan cennette bütün insanlık cehennem cennette bir tek insan cehennemde korkarım ki o ben olayım korku ve ümidin Hazreti Ömer'in dilindeki ifadesidir bu dolayısıyla bizim de ümidimiz böyle olmalı her zaman için büyük büyük ümitlerimiz olmalı ki zannımız iyi olmalı ki Allah o zanla bizlere muamelede bulunsun Allah cennette bizi buluştursun Peki aziz kardeşlerim cennette namaz var mı yok oruç var mı yok zekat cihat aklınıza gelen bütün emriler mükellefiyetler emri bil maruf neyha anil münker oruç neyse meyse, sayın var mı yok cennette ibadet var mı cennet ücret yurdudur külfet yurdu yok burası külfet yurdu orası ücret yurdu. İnşallah oraya vardığımız zaman orada ücret alacağız. Ücretler orada bize takdim edilecek. Ama bir tane ibadet var cennette. Nedir biliyor musunuz o? Evliliktir evlilik. O ibadet burada başlayacak orada da devam edecek. Evlilik bir ibadettir. Allah emrettiği için biz o emre binaen evleniyoruz. Yoksa Allah muhafaza nikahsız yaşardık bugün binlerin yaptığı gibi. Ama biz evliliği ibadet olarak algıladığımız için Allah'ın emrini yerine getirme adına kurarız o evlerimizi, o hanelerimizi devam ettirme noktasında da hassasiyet içerisinde oluruz. Çünkü onun devamı aynen namazın devamı gibidir. Çünkü onun devamı aynen diğer ibadetlerin devamı gibidir. Peki eğer evlilik ibadetse ve cennette de devam edecekse, Diyelim ki bir evlilik yaptınız hanımınızla aranız yok istemiyorsunuz cennette beraber olmayı ne olacak Allah isteyene bunu, bunu müjdeliyor zaten istemiyorsanız yani bu dünyada azabı yaşamışsanız o tarafta o yok o azabı tattırmayacak Allah sizde bir kıssa var çok kez anlatmışımdır bir kez daha anlatayım. Ashabtan bir tanesi canlar feda ona da hanımına da isim yok ama hanımı var çok geçimsiz bir hanım öyle ki duyulmuş Medine'de geçimsiz olduğu. O erkek sahabiye diyorlar ki arkadaşları ya bu kadının derdini sen yıllardır çekiyorsun boşa gitsin daha ne kadar çekeceksin. Diyor ki o sahabe efendimiz ya boşayacağım boşamasın ama korkarım ki gider başkasının başına bela olur. Ben alıştım buna bu derdi çekeyimdir. Bir müddet sonra o hanım sahabi canlar feda ona da vefat eder. Gelir bu sahabi efendimiz o kabrin başında durur. Üç kez boş ol, boş ol, boş ol der. Derler ki ne yapıyorsun? Zaten ölünce nikah düşer. Ya böyle yaptım ki cennette gelip başıma böyle olmaz. <gülüyor> böyle bir hal. Cennette zaten Allah başa bela etmez eğer azaba dönmüşse. Ama eğer cenneti burada yaşamışsa Allah aslını orada gösterecek. Saadetin aslını orada gösterecek. Orada da bambaşka bir hal olacak. Oradaki cennetinde buradaki cennetinde en güzel meyvesi nedir? Çocuktur. Çocuk o güzel hanenin Meyvesidir belki içimizde bazı kardeşlerimiz çocuksuzlukla imtihan ediliyorlar Allah onlara yardım etsin yüreklerine sekinet versin sabır üzere yürümelerini nasip eylesin haklarında hayırlıysa hayırlı evlatlar Hazreti İbrahim gibi Sare annemiz gibi yaşları ilerlemesine rağmen versin Allah'a güç muhaşa ama bu bir imtihan unutmamamız gereken bir mesele var ki burada Varlığı da bir dert çocuğun yokluğu da bir dert. Yokluğu bir dert varlığı bin dert. Bilmiyorum bana katılacak mısınız? Ama hepimizin sıkıntısı bu olduğu için bu sıkıntıyı konuşacağız bugün. Gerçekten çocuk büyük bir nimet. Her nimetin imtihanı külfeti de değeri nispetindedir. Allah ne verdiyse nimet olarak o nimetin külfetini de verir, tattırır ve bir şekilde o nimetin üzerinden imtihan da ediliriz. Edilmeye de devam ediyoruz. Ancak bazı sıkıntılar yaşadığımızda muhakkak. Mesela dışarıyla işimiz yok. Biz biz bize konuşuyoruz. Kendi kendimize İslami hassasiyeti olan insanlar bilmiyorum bunun ifadesi doğru mu? Müslüman aileler desem daha iyi ama belki farklı yanlış anlaşılacak yine öyle söyleyeyim. Dindar aileler, İslami hassasiyeti olan aileler, namazlı niyazlı anne ve babaların bulunduğu evler bu evlerde sıkıntılar var şimdilerde. Problem dışarıda zaten farklı ama bizim hanelerimizde baba namazlı. Anne namazlı hacca gitmişler umreye gidiyorlar. Hayatlarında dindarlık adına birçok şey var. Ama iş evlatlara gelince sıkıntı var. Hocaların evlerinde sıkıntı var. Alimlerin evlerinde sıkıntı var. Aklınıza gelen seviye itibariyle neyi yükseltirseniz yükseltin var. İsim vermeyeceğim ama bir şeyi söyleyeyim size. Geçenlerde bir hocamız hepiniz de tanıyorsunuz. 60 küsür yaşlarında. Bana sordu kaç yaşındasın 40 yaşındayım dedi. Bana dedi ki ben 60 küsür yaşındayım bak evine iyi sahip çık. Ben şu anda onun pişmanlığını duyuyorum. İyi bir nasihattı benim için. Gerçekten de böyle nasihatlara ihtiyacımız var. Evlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ama üzüldüm de o hocamız için. Yani öyle bir ızdırabının olması da ayrıca beni üzdü. Bir vaka bu hepimiz aynı zeminin insanları olduğumuz için derdimiz belli ortada hepimizin bu manada az ya da çok bir şekilde sıkıntısı var. Peki neden neden acaba bizim dindar olan evlerimizde hanelerimizde ana baba dindar olmasına rağmen İslami hizmetlerde bulunmasına rağmen derdi İslam olmasına rağmen hanelerde bu manada sıkıntı var. Acaba biz bazı şeyleri yanlış mı yapıyoruz acaba eksik mi bırakıyoruz acaba yapmamamız gereken bazı şeyleri mi yapıyoruz bu meselelerin konuşulması lazım ki zaten bu derste onları konuşacağız. Şimdi ben şöyle bir şey desem bilmem bana katılır mısınız katılmaz mısınız ben bizlerin annelerinin ve babalarının bizden bu konuda daha başarılı olduklarını görüyorum. Öyle zannediyorum en azından. Analarımız babalarımız o okuma yazma bilmeyen kitaplar devirmeyen çoğu bizim nazarımızda seviye itibariyle alt seviyelerde olan o insanlar çok da farklı şeyler yapmamalarına rağmen evlatlarının üzerinde daha tesirliydiler. Ama biz bir sürü şey yapıyoruz. Allah aşkına yaşı 35'in yukarısında olanlar şimdi benim bu söylediklerimi daha iyi anlayacaklar. Hangimizin anası babası bizim elimizden tuttu da bizi okula götürdü. Böyle bir şey var mı? Anadolu'nun her tarafından gelen insanlar var burada. Yok bizde böyle bir şey. Ama yarın bir tablo görmek istiyor musunuz? Bakın yarın bir imtihan var. Allah imtihana girecek bütün gençlere kardeşlerimize yardım etsin. Bir okulun önünden geçin okulun içinde 200 kişi var imtana giren kapının önünde 5000 kişi var miting alanı gibi gelmiş anası babası halası teyzesi moral vermek için böyle bir şey yoktu biz ilgi itibariyle şu anda daha fazla ilgiliyiz aslında kitaplar okuyoruz bazen aile okullarına gidiyoruz Bazen bu konuda özel destek alıyoruz. Psikiyatristlere gidiyoruz. Başvurmadığımız kapı yok. Ortadaki tablo bu. Niye acaba ne var ortadaki böyle bir sıkıntıyı biz şu anda en üst düzeyde yaşıyoruz? Ben sıkıntının bir noktada olduğunu zannediyorum. Belki içinizde bazı kardeşlerim faturayı direkt şartlara Direk çağa keserek çıkabilirler. Evet şartların ve çağın etkisi var bunu inkar edemeyiz. Ancak yaşadığımız şu zemin şu çağ adına modern çağ deyin adına uzay çağı deyin adına teknoloji çağı deyin adına beton çağı deyin ne derseniz deyin. Şu çağ bizden doğallığı çekti aldı. Biz fıtriliği kaybettik aslında farkındayız ya da değiliz doğallık bizden yitirildiği için her şey yapay her şey sentetik çocuklarımızla konuşuyoruz çocuklarımız bize inanmıyor çünkü yürekten konuşmuyoruz bir şeyler gitti bizden kayboldu fıtriliği yitirdiğimiz için sözlerimizin tesiri kırıldı o fıtrilik o doğallık zamanında yaşadığı zaman işte bizim babalarımızda ninelerimizde dedelerimizde olduğu zaman Samimiyet çok daha farklıydı hayatlarda az bilgiye rağmen bir bütünlük vardı o bütünlük de çocuklara nesillere aktarılıyordu evet bizim dedelerimiz nidelerimiz çok fazla bir şey bilmiyordular ama alın size küçük bir test yapın yaşı ellinin üzerinde olan birini çekin ve ona bir Kur'an dedirtin bir hadis dedirtin bir peygamber dedirtin Aradaki farkı siz gözlemleyin nasıl diyecekler biliyor musunuz yaşı ellinin üzerinde olanlar asla Kur'an demez Kur'an-ı yaşı ellinin üzerinde olan insanlar var burada hadis demez hadisi şerif der. onların dilinden Allah kelimesini duyamazsınız Allah Celle Celaluhu der. bozulanlar istisnalar ayrı ben ama genel bir ifade söylüyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselamın adı salavat okumadan dillerinden çıkmaz. Önce salavat gelir sonra onun adı gelir. Efendimizin adını ağızlarına almaya kıymazlar. Efendimiz derler, peygamberimiz derler ama bir şekilde Muhammed dedikleri zaman da şöyle bir ürperirler. Bizim ninelerimiz o alay ettiğimiz ninelerimiz. Bazılarının atalar dini deyip de burun kıvırdıkları ninelerimiz ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adını söylemişlerse sesleri titremiştir gözleri yaşarmıştır o pamuk ellerini de kalplerinin üzerine koymuşlardır öyle Efendimizin adını söylemişlerdir. Efendimizin adını mücerret manada siz onların dillerinden duyamazsınız. O elin kalbin üzerine konulması ne demek biliyor musunuz kalbimizdesin ya Resulallah anlamı bu mesajı bu böyle anlamış böyle algılanmışlardır. Peki böyle bir zemin varsa eğer bu insanların çok bir şey anlatmalarına gerek yok ki zaten o yaşantıları karşıdaki insana verilmiş en güzel ders en güzel mesaj. Biz kaybettiğimiz şeyi şu anda tesis etmeye çalışıyoruz. Oturuyoruz televizyonun karşısına zatın biri konuşuyor. Allah'ın kitabına dil uzatıyor bizde tepki yok. Resulullah'ın sünnetine hadislerine dil uzatıyor bizde tepki yok. İslam'ın sembolleriyle alay ediyor bizde tepki yok ashabı kiram efendilerimizin adını bu memlekette alay konusu ederek alay ediyorlar bizde tepki yok Ebu Zer Gifari'nin ismini Abuzer diyerek yıllar yılı Abuzer demekte bir mahsur yok ama alay konusu olarak kullanmadılar mı bu memlekette ve biz oturuyoruz bunu dinlerken hiçbir tepki yüzümüzün ifadesi bile değişmeden çocuklarımızın yanında dinliyoruz Allah aşkına Çocukları ondan sonra en iyi okula göndersen, en iyi medresede en iyi hocaya teslim etsen, alacağını almış. O oradan almış alacağını. Sen onu verememişsin ki şimdi onu istiyorsun. Ama biz de o ilk nesil gibi olsaydık. Mesela ezanı duyduğumuz anda evde hayat dursaydı, değişseydi bir şeyler. Hayatımızda bir şeyler değişseydi. O ezanın sesini duyar duymaz aynen Resulullah'ın bize dediği gibi müezzin Allahu Ekber dedi biz Allahu Ekber dedik. Müezzin eşhedü la ilahe illallah dedi biz öyle dedik. Hanya aleyh dedi biz la havle ve la kuvvete illa billah dedik. Dedik bunları dediğimizi de gördüler hissettiler evlatlarımız biz dediğimizi dedik. Ötesinde söze gerek yok artık. Ama bunları demeden bunları yapmadan çoluk çocuktan bir şey beklemenin de bir anlamı yok. Biz bugün bu çağın insanları olarak kaybettiğimiz şey bu. Bakın size İmam Gazali'nin bir sözünü aktarayım. Mukayese olsun neyi kaybettiğimizi anlamamız açısından bir işaret olsun. Diyor ki anneler babalar muallimler düzgün bir ağaç gibi olmalılar. Onlar düzgün bir ağaç olmalılar ki gölgeleri olan çocuklar da düzgün olsun. Gölge aslın kopyasıdır. Eğri ağacın düzgün gölge vermesi mümkün müdür? Değildir. Eğer ağaç düzgünse gölgede düzgün olur. Ağaçta sıkıntı varsa biz gölgeyi nasıl isteriz ki düz olsun? Peki bunun da istisnaları yok mu? elbette ki var istisnaları konuşmuyoruz genel kaide bu genel anlamda tablo bu şekilde anneler ve babalar olarak hayatlarımızda var olan o eğrilikler çocuklara da sirayet ediyor ve ne yazık ki bizim hayatımızdaki o eksiklik çocukların hayatında işte çevrenin zeminin şartların da etkisiyle daha da derinleşiyor daha da derinleşiyor ama biz Ehlibeyt mektebine gelsek. O mektebin baş muallimi kim? Aleyhselatü vesselam efendimizin hayatına gelsek. Bir istikamet çizgisi görürüz ki alem ona hayran biz de hayranız. O istikamet çizgisini gören, o hayata şahit olan çocukların yanlış bir şekilde ondan iz taşımaları mümkün mü Allah aşkına? Resulullah'ın hayatını görüp de o hayattan etkilenmeyen kim var ki kafir bile etkilendi müşrik bile etkilendi iman etmedi ama ahlakına hayran oldu. Hele o hanede o terbiye bizzat şahit olan Resulullah'ın desti mübareklerinde yetişen bizzat dersini bizzat ödevini Resulullah'tan alan o insanlar o istikametle birlikte bir bütünlük gördükleri için hayatta. Söylenen hiçbir sözü hayatın içerisinde yanlışını tersini görmedikleri için böyle bir meyve oldular. Mesela bir örnek vereyim size. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz açın mesela bizim hadis kitaplarımızı. Onun üvey oğlu yetimlerden bahsettik ya geçmiş derslerde onlardan bir tanesi. Ümmü Seleme validemizin oğlu Ömer İbni Ebi Seleme. Ona çocuk terbiyesiyle ilgili birkaç söz söylemiştir o da bize aktarıyor. Onlardan bir tanesi başka sahabilerin dilinden de bize ifade edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman bir iş yapsaydı sağdan başlardı. Soldan başladığı yeri biliyorsunuz o ayrı bütün işlerine sağdan başlardı yemeği sağdan yerdi kaşığı sağda tutardı sağında birisi varsa sağındaki insanla müsafaha yapar ikram edecekse sağındaki iksandan başlardı her zaman için bunu yapmıştır bunu söylemiştir sahabi çocuklarına da kendi hanesinin içindeki olan çocuklara da bunu öğütlemiştir bu bütünlük hayatında Resulullah'ın nasıl bunu söylediği zaman hayatında bunun aksine dair yaptığı hiçbir iş yok yok böyle bir şey şimdi siz biz söylüyoruz ya çocuklarımıza sağdan diye e sonra geliyor oturuyor misafirler sola oturmuş e saygısızlık olur değil mi misafire o başlamadan çocuğa vermek onun için ne yapıyoruz sağ dedik soldan başladık biz Çocuk onu algılıyor görüyor onu sen istediğin kadar dikkat etme onun o körpeziğini öyle bir alıcıları kuvvetli ki ne alıyorsa zaten 15 yaşına kadar alıyor. Ondan sonra taş çatlasın bir şey verdiğin yok senin ne alıyorsa 6 yaşına kadar alacaklarına dair birçok şey var 6'dan 15'e kadar da alır ondan sonra da alıcılar kapanır ondan sonra zordur. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin üzerinden örneği veriyorum size. Bize kim aktarıyor bu rivayeti? Abdullah İbni Abbas. Kaç yaşında o günler? 10 yaşında. Diyor ki ben Resulullah bir de teyzemin oğlu kim? Halid İbni Velid. Müslüman olmasının hemen arkası. Beraberce bir diğer teyzem olan Meymune validemizin evine gittik. Bakın. Akrabalıkları iyice anlayın size anlatmıştım bir ara Meymune validemiz Hazreti Abdullah İbni Abbas'ın annesi ve Halid İbni Velid'in annesi kardeş. Onun için de Abbas Meymune validemizin evine annesinin evine gider gibi gelir. Orası onun teyzesinin evidir. Üçümüz beraber gittik Resulullah ortaya oturdu ben sağındayım Halid İbni Velid solunda. O günlerde de Ensar'dan bir hanım tereyağıyla süt getirmiş peygamberin evine. Teyzem meymune dedi ki süt ikram etsem ya Resulallah içer misin? İçerim dedi. Bir kapla sütü getirdi. Efendimize sütü verdi aleyhissalatü vesselam içti. Ben de efendimizi gözlüyorum. O anda döndü ve bana dedi ki bakın dikkat buyurun 10 yaşında İbn Abbas... Halid İbni Velid komutanların komutanı büyük bir insan 50 yaşında o günler o da solunda kendi içtikten sonra döndü bana dedi ki izin verir misin Halide süt ikram edeyim. İbn Abbas diyor ki bir düşündüm diyeyim vereyim sonra dedim ki niye vereyim Resulullah'ın mübarek dudakları değmiş onun dudaklarının değdiği yere benim de dudaklarım değsin hayır dedim ya Resulallah hiç kimseyi tercih etmem nefsime tuttu bana verdi sütü önce ben içtim sonra da Halide ikram etti bu nedir Allah aşkına bu bütünlüğü gören bir çocuk sol elini daha kullanır mı Allah aşkına Resulullah'tan bir söz duyduğu zaman anında o söze teslim olmaz mı Allah aşkına bir bütünlük var o hayatta hiçbir şekilde çelişki yok şüphe yok hal ile teksip edilen bir hal yok ne söylenmişse hayat o sözün altına kocaman bir imza atmış tasdiklemiş bütün hal ve hareketlerde dilden çıkan o sözü tasdik etmiş. Aleyhisselatü vesselam efendimizden bunu gören o ehli beyt nasıl olur aklınızdan şöyle bazı isimleri canlandırın nasıl olacağını anlarsınız. Şimdi gelelim bir başka hususa bu çağın insanları olarak en büyük sıkıntıyı muhabbet alanında yaşıyoruz. Biz sevdiğimizi söylüyoruz ama ne kadar sevdiğimizi test yapmamız mümkündür. Şimdi yavaş yavaş kutlu doğum Ayına günlerine doğru yürüyoruz. Şiirler okuyacağız, coşacağız. Ya Resulallah seni şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz diyeceğiz diyeceğiz. Soracağız kardeşim, dostum ne kadar hayatında ittiba ve teslimiyet var? Ulama böyle diyor. Peygamber sevgisi ittiba ve teslimiyetle ortaya çıkar. Ne kadar var hayatında? Buna dair bir şeyler söyleyebiliyorsak, El hak o sevgi sözlerimiz doğru o muhabbet sözlerimiz doğru ancak bir hakikat var ki sizde ben de itiraf edeceğiz onu sevgi meselesini biz çok yıpratmışız içini boşaltmışız muhabbet adına birçok şeyi hayatımızdan çıkarmışız ve bunu biz yaşayamadığımız için evlatlarımıza da aktaramıyoruz. O sevgi meselesini anlayacağımız bir örneğe dikkatlerinizi çekeceğim. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman İbn Ebu Bekir sahabilerden birine soruyor. Diyor ki sen Resulullah'tan sevgi adına bir şey duydun mu? Sahabi efendimiz diyor ki duydum. Ne duydun diyor şunu duydum sevgi veraset ile kazanılır. Acayip bir söz. Sevgi veraset ile kazanılır. Nasıl mal mülk babadan evlada geçerse sözün de devamı bu. Babadan evlaya geçerse evlada geçerse sevgi de aynen babadan evlada geçer. Meselenin ne olduğunu anladınız mı? O muhabbeti biz yaşayamadığımız için bugün yaşatamıyoruz çocuklarımıza. Soruyorlar bana bazen kardeşler, içinizdeki dostlar. Diyorlar ki evlatlarımıza Resulullah'ı nasıl sevdirebiliriz? Cevap bende şu. Sen sev, evlatların sever. Sen seversen eğer evlatların sever. Ona ait şeyler söyledim. Bu mesele böyledir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o sevgiyi can parçası olan canından bir parça olan hanımlar aleminin sultanı olan bazen babasının kızı olan bazen babasının anası olan Fatıma anamıza veraset yoluyla intikal ettirdi mi ettirdi Fatıma anamız o sevgiyi o muhabbeti iliklerine kadar içti mi içti o da o sevgiyi Hasan'ına Hüseyin'ine Zeyneb'ine Ümmü Gülsüm'üne aktardı mı? Aktardı. Eğer o sevgiyi Fatma'dan almasaydı Hazreti Hasan dostların kınamasına düşmanların ayıplamasına takılmadan o vahdet adına o adımı atamazdı. Peygamber Aleyhisselatü vesselam nasıl sevilir sorusunun cevabıdır aslında Hazreti Hasan'ın vahdet adına kendi hakkından vazgeçmesi kınadılar onu ne dedi el ar hayrun minen nar dedi utanmak ateşten hayırlıdır istediğiniz kadar beni ayıplayın sevgi bu işte muhabbet bu işte o muhabbeti öyle bir doğru anlamıştı ki Hazreti Hasan yaptığı iş o oldu eğer o muhabbeti o sevgiyi Hazreti Hüseyin anlamasaydı Kerbela'nın meydanına Kılıçların ortasına kendisini bırakabilir miydi Allah aşkına? Hazreti Hüseyin'in o gün Kerbena'nın meydanındaki mücadelesi yaşamak için yaşama mücadelesi değildi. Yaşatma adına mücadeleydi. Yaşatma adına kılıçların önüne bile bile kendini feda etmesi muhabbeti ne kadar doğru anladığının işaretidir. Eğer anlamasaydı o muhabbeti babadan veraset yoluyla almasaydı. Sizi anlattım ben İmam Zeynel Abidini isimleri unutun İmam Zeynel Abidin hiç demeyelim o hayat baştan sonuna kadar asrı saadet hayatı değil mi Allah aşkına ne diyordu o büyük insan şu sırtta fakirin fukaranın hakkı var İnfak ahlakını öğretti aleme geceleri herkes uykudayken Medine'nin en soylu imamının imamının arkasında çuvallar fakirlerin evlerini dolaşıyor. Muhabbet olmasaydı bu olur muydu Allah aşkına? İlimleri yarıp inceliklere ulaşan o büyük alimi Muhammed el-Bakır anlattım size. Muhabbet olmasaydı eğer o hayat olur muydu onun hayatında? Hatırlayın şu anlattıklarımızı. Muhabbetin ne demek olduğunu anlayacaksınız. Ben size Muhammed Bakır'ın oğlu İmam Zeyd'i anlattım. İmam Zeyd Hazreti Hüseyin'in torununun oğludur. Torunu Muhammed Bakır onun oğlu İmam Zeyd. İmam Zeyd'in hayatını okurken anlatırken bu kürsülerden siz de benim gibi demediniz mi? Sanki de Kerbela'yı okuyoruz. Sanki sahnede İmam Zeyd yok. İmam Hüseyin var dediniz. Niçin? Tavır aynı tavır. Ortaya konulan kamet aynı kamet. Çünkü muhabbet aynı. Aynı tastan almışlar. Babadan oğula intikal etmiş. Babadan oğula intikal etmiş. Dört ders boyunca anlattım size İmam Caferi Sadık'ı. Dört ders. İlim devletinin sultanı o. İbadetli, ibadetin abidliğin zirvesi o. Bu dört dersi hatırlayın. Muhabbetin onun hayatında nerede durduğunu anlarsınız. E seven sevdirir dostlar. Onlar gerçekten seviyorlardı. Onların gözlerinde hep yaş vardı. İmam Ali, Hazreti Ali onların büyük büyük dedesi ne demişti sözlerinin birinde? Göz yaşı erkek adamın gözündeki sürmedir demişti hiç eksik olmadı ki muhabbetinin bir işareti olarak öyle olduğu için meyveler böyle oldu ve daha biz onların hayatından neler göreceğiz neler o bütünlük o muhabbet onlara böyle şeyler kazandırdı ve onlar nesillerden nesillere bunu aktararak en sonuna kadar hatta şu an bile devam ettiriyorlar peki böyleyse eğer Bizim kaybettiğimiz şeylerin neler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Bakın kaybettiğimiz şeyin ne olduğunu daha iyi anlayacağımız bir söz aktarayım size. İmam Caferi Sadık'ın bir sözü. Diyor ki dilinizi kullanmaksızın çocuklarınızı iyiliğe çağırın. Allah Allah bu nasıl bir söz? Anladınız mı sözü? Dilinizi kullanmaksızın Çocuklarınızı iyiliğe çağırın böylece çocuklarınız sizden takva çalışkanlık namaz ve iyilik görsün ve sizi örnek edinsin biz tebliğin ve davetin tek yerinin dil olduğunu zannediyoruz söz çok söylüyoruz sözü zayi ediyoruz sözü zayi ettiğimiz için tesir kırılıyor ama Ehli Beyt Mektebi'nin imamlarından biri İmam Caferi Sadık'ın sözü bu dilinizi kullanmaksızın çocuklarınızı iyiliğe çağırın size bir tane Hazreti Ali'nin sözünü söyleyeceğim ben ilk okuduğumda çok sarsıldım muhakkak siz de sarsılacaksınız Cafer Sadık'ın söylediği sözün de aslında bir yönüyle ilham kaynağı dikkat edin kelimelere çok önemli mesajlar var bu sözün üzerinden söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz. Anladınız mı sözü? Söz dilinin sustuğu, amel dilinin söylediği hiçbir nasihat kulak tarafından kovulmaz. Ve onun ortaya çıkaracağı fayda ile hiçbir fayda bir olmaz. Nedir bu? Halin tebliğidir halin hal değil söz yok orada hal var ortada hal olduğu için orada tesir var hal olduğu için orada halden hale tebliğ ve davet var. Ben çok düşünmüşümdür muhakkak sizin de aklınıza gelmiştir. Sahabi efendilerimiz hicretin 17. yılında Anadolu'ya geldikleri zaman yaklaşık. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatının üzerinden 6 yıl geçmişti. O ordunun büyük bir kısmı sahabiden geri kalan kısmı da tabiinden oluşuyordu. Mesela İyad bin Ghanem'in komutasında Anadolu'ya gelen ilk ordu sahabe ordusu 6 bin 8 bin bin civarında bir rakam verirler ki büyük bir kısmı Araplardan oluşuyordu. O gün Anadolu'da oralarda El Cezire bölgesi Anadolu'nun şu andaki bir parçasını oluşturuyor biliyorsunuz. Kürtçe konuşanlar yoğunlukta. Kısmen Süryanice var, kısmen Türkçe var, biraz da Rumca var. Muhataplar onlar. Sahabe efendilerimiz muhataplarının dilini bilmiyorlar. Onların çoğu ise Arapça bilmiyorlar. Nasıl anlaşıyorlar? Çok ilginç değil mi? bu insanlar birbirleriyle nasıl konuştular nasıl anladılar onların tebliğ ve davet adına ortaya koyduklarına ve iman ettiler evet aralarında tercümanlar vardı ama halkın büyük bir kısmının çok yakın bir zamanda İslam'la müşerref olmalarının altında yatan da bir hakikat vardı onlar orada sahabenin hal diliyle söylediklerine iman ettiler Tarlalarından bahçelerinden geçiyor sahabe ordusu bir tanesi el uzatıp da bir elma almıyor. Çok yol aldılar onlar önden giden attılar şairin ifadesiyle bir çiçeğe basmadılar. Buna şahit oluyorlar buna şahit oldukları için de hayran oluyorlar. Bu din demek ki Allah katından gönderilen din deyip o dine teslim oluyorlar. Dolayısıyla burada hal dilinin gerçekten çok önemli bir yeri var. Eğer bu gerçek manada yerine getirilirse konursa çok farklı tesirler ortaya çıkacak. Peki bunların hepsini yaptık. Biz dört dörtlük Müslümanız mesela dört dörtlük muhabbetimiz var. Hayatımızda dört dörtlük bir bütünlük var. Buna rağmen çocuklarımızla imtihanımız olur mu? E olur tabi. Kur'an boşuna mı anlatıyor Hazreti Nuh ile Kenan'ı sana boşuna mı anlatıyor Lut ile karısını sana bir peygamberin yastığına baş koyan hanımın ihanetinden küfründen bahsediyor. Ne yaparsan yap olmazsa olmuyor hidayet Allah'ın elinde değil mi hak edene verecek hak etmeyene vermeyecek sen elinden geleni yapsan bu manada ne gerekiyorsa ortaya koysan Olmazsa olmuyor peki olmasa ne yapacaksın beddua etme hakkın var mı eğer 950 sene oğlu için çırpınan hatta 1000 sene o davet adına ortaya koyduğu öyledir ama biz oğlu için söyleyelim Kenan'ın arkasında o kadar çırpınan baba Nuh beddua ettiyse sen de baba olarak beddua edersin etti mi etmedi son anda bile Gel dedi bin dedi gemiye binmesi için el uzattı o örnekler boşuna anlatılmaz bize onlar bir varmış bir yokmuş kıssaları değil hayatımıza yön verecek bizi bir yönüyle ideal kulluğa ulaştıracak Rabbimiz tarafından gönderilen ayetler hakikatler oradaki o hakikatlerin bize verdiği mesaj bu. Dolayısıyla sen bir ana olarak bir baba olarak elinden geleni yaptın ama olmadı. Olmazsa bir şey yok. Buradaki mesele elimizden geleni yapıp yapmadığımızdır. Elimizden geleni yapacak mıyız onun sözünü alacağım birazdan size sizden. Şimdi bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bugün ümmet olarak 1 milyar 700 milyon nüfusumuz var. Allah Nüfusumuza daha da bereket versin. Çokluğumuz kadar kalitemizi de arttırsın inşallah. Ama 1 milyar 700 milyon paramparçayız değil mi? Şimdi biraz konuşsak ikili hemen ikinci üçüncü söz vahdet meselesi üzerine gelecek ve vahdet meselesini konuşacağız. El hak bunda da bir yadırganacak bir durum yok. Şöyle bir parçalanmışlık ümmetin konuşacağı en önemli mesele de vahdet olacak. Ümmetin hali böyle. Param parçayız. Bir imamımız yok, bir rehberimiz yok. Tesbih taneleri gibi dağılmışız. Yanı başımızda Suriye'de bu hadiseler yaşanıyor. Gözümüzün içine baka baka orada birçok şey yapılıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Dert çok. Oralara iş girmeyelim. Ama bu bir hakikat ki büyük ailemiz, 1 milyar 700 milyon olan o büyük ailemiz nasıl param parçaysa. Küçük ailelerimiz de paramparça eskisten biz konuşsaydık sayı fazlaydı ailelerden bahsetseydik 10 kardeş 15 kardeş 20 kardeş derdik ama şimdi hanımlar inat etmişler ötesi yok diyorlar öylece de kalıyor 5 kişilik 6 kişilik 7 kişilik 8 kişilik aileler neyse nüfus o ailelerde de vahdet adına sıkıntı var mı var biz küçük evlerimizde vahdeti sağlayamamışız büyük ailemizde nasıl ki tefrika var sıkıntı var parçalanmışlık var bölünmüşlük var kardeşler birbirlerinin aleyhine konuşuyorlar birbirlerinin ayaklarını kaydırmaya çalışıyorlar. Senin cemaatin benim mezhebim senin meşrebin deyip birbirlerini parçalıyorlar evin içinde aynı babadan aynı anadan olan iki üç kardeş ana baba aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bugün ümmetin çektiği sıkıntıları vahdet adına çektiği sıkıntıların aynısı 5 kişilik 6 kişilik 7 kişilik evlerimizde var. O büyük aileleri saymıyorum amcaları dayıları teyzeleri işin içerisine dahil etsek halimiz ümmetten daha perişan oralara girmeyelim. Kendi evlerimiz anne baba ve çocuklar olarak evlerimizde ne yazık ki vahdet yok bu vahdet sağlanmayana kadar ümmetin vahdetini görmemiz hayal olacak bu bir hakikat ister kabul edin ister etmeyin küçük ailede bu iş olmazsa büyük ailede bu iş olmayacak evde vahdet sağlanmayana kadar biz bu ümmetin arkasından daha çok gözyaşı dökeceğiz peki öyleyse ne yapmalı felaketi büyütmek yok onun dersini aldık Felaketi saadete çevirmek var. Ne yapalım da evlerimizde vahdeti sağlayalım. Size beş tane temel şey söylüyorum. Beş alanda vahdet olursa o evde tam anlamıyla vahdet olacak. İnşallah o evden de topluma halka halka vahdet yayılacak. Saadet yayılacak. Muhabbet yayılacak. Çok farklı havalar yayılacak. Nedir peki bu beş alan bir sofra vahdeti iki sayfa vahdeti üç sevgi vahdeti dört seyhat vahdeti beş seccade vahdeti beş alanda vahdet olursa o evde vahdet var eğer olmazsa daha biz çok bu manada bir şeyler söyleyeceğiz. Ne dedim birincisi sofra vahdeti sofranın başında bir araya gelecek evin efradı büyük şehirde yaşıyoruz sıkıntımız var biliyorum ben de uzayda yaşamıyorum bu sıkıntılar benim de sıkıntım sabah altı buçukta evden kahvaltı yapmadan çıkan birisiyim öyle de eve gitmeyen birisiyim bir var akşam hepiniz de öylesiniz peki bir varsa akşamımız elimizde o akşam sofranın başında bütün aile efradı bir araya gelmeyecek mi? Burada annelerimize hanımlarımıza çok iş düşüyor. Evet çocuklarımız erken geldi okuldan geldiler yediler olsun. Mesele yemek değil mesele o sofranın başında bir araya gelmektir. Peki bize şunu dediler sofranın başında konuşulmaz. Kim dedi onu hangi ayette hangi hadiste var? ağzında lokma olursa konuşma otur sofranın başında konuş da konuş muhabbet olsun zaten çok konuş ki az yiyesin onu zaten bizi çok yedirmek için söylemişler fazla konuşma habreyi öyle değil sindire sindire yavaş yavaş sünnet olan bu iyice çiğneyerek konuşa konuşa fasıla vererek su içerek hava doldurarak bir şekilde o sofranın bereketini arttırarak Unutmayın dostlar bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Evlerin sofraları evlerin suffalarıdır. Suffa mektebi gibi bir idealimiz var değil mi? Evlerin sofralarıdır aslında suffalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kurban olduğumuz o güzel atmosferde Medine'de Mescid-i Nebevi'de Suffa mektebini inşa edince bu edebi öğretti sahabiye. Her birisi sofrayı da Suffa edindi, sofra başında konuştular ne konuşacaklarsa. Onun için sofra birliği çok önemli bir şeydir. Kesinlikle bir öğün yemeği bütün aile efradı en küçüğünden en büyüğüne oturacak ve o ortak atmosferde hissedecek sohbet edecek muhabbet edecek nerede kuruyorsanız sofrayı şimdi bir bela o televizyon belası mutfağa da bulaşmış çok mühim bir şey ya mutfakta da olmalı mutfakta yemek seyir, yerken bile insanların gözleri orada Allah bizleri kurtarsın bu beladan böyle bir şey olur mu Allah aşkına bak sünnetten bahsediyoruz senin iman ettiğin o peygamber var ya o peygamber o peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir muhatabının gözünün içine bakmadan konuşmuyordu İman ediyor musun o peygambere senin peygamberin bu ya Resulallah ya da kafir arkadan bağırıyor ya Muhammed kafasını döndermiyor bütün vücudunu döndürüyor ya bunlar bize bir şey söylemiyor mu bunlar nedir sünnettir hayatın ilkeleridir hayatın ölçüleridir bunlar e sen çocuğunla konuşuyorsun elinde cep telefonu onun adını biz değiştirdik el telefonu oynayıp duruyorsun. O çocuk o muhabbeti senden almasa nasıl o muhabbeti üretecek? Sofra birliği çok mühim bir meseledir. Hiçbir bahaneye sığmak yok. Bu manada vahdetin ilk basamağı olarak kesinlikle evlerde tesis edilmesi gereken bir noktadır. İkincisi sayfa vahdeti. Ne demek sayfa vahdeti oturacaksınız haftanın bir günü çarşamba mı perşembe mi bizim Anadolu'da perşembe biliyorsunuz cuma akşamı derler ki doğrudur öyledir zaten cuma akşamları mı Yoksa pazartesi mi hangi gün olursa olsun oturacaksınız ne okuyacaksınız Kur'an mı hadis mi sünnet mi hikaye mi masal mı o da önemli değil. Ama bir şekilde bir sayfanın önünde oturacaksınız. Bir halka kuracaksınız. Vereceksiniz kitabı en küçük ferdinizin el eline. Belki zorlanarak okuyacak. O okurken meleklerin o halini var ya keşke bir görebilsek. Ama açın okuyun hadislerde. Efendimiz sanki görmemiz için böyle güzel bir tasvir bize veriyor. O anda o halka var ya evde. Nasıl bir halka yukarıya doğru sipral mı derler o şeye böyle yukarıya arşa kadar melekler saf saf bağlar oranın fotoğrafını çeker Allah Allah ya böyle bir güzellik varken biz nasıl bu işte mahrum oluruz böyle bir güzelliği biz nasıl evlerimizde diriltmeyiz çok mu zor haftanın bir günü yarım saat aile efradıyla bunu oluşturmak sayfa adına hele bir de o sayfa Kur'an olursa hele o sayfa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözleri olursa bir de siz muhabbet duyuyorsunuz ya Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bir sahabe. şöyle bir kalktınız toparladınız yanınızdaki çocuklarınızla toparlandı sanki Resulullah'tan duyuyormuş gibi o hadisleri duydunuz bir ayet okununca sanki vahyin emin meleği Cebrail size ulaştırıyormuş gibi bir heyecanla okusanız o evde ne olur o evde? O evde çok farklı şeyler olur Allah o güzellikleri bize tattırsın bu sayfa birlikteliklerinin önemli bir hususu daha var bakın şu anda burada biz aslında bir sayfa birlikteliği yapıyoruz siz buradasınız hanımlar yukarıda çocuklar çocuk odasında İşte bu zaten istenilen de bu değil mi burada ne yapıyoruz besleniyoruz. Manevi anlamda besleniyoruz Allah Resulü'nün hayatıyla sahabenin hayatıyla ehli Beytin hayatıyla alıyoruz bir şeyler alıyoruz bir birliktelik oluşturuyoruz bir birliktelik oluşturduğumuz için eve gittiğiniz zaman buradaki meseleleri tartışacaksınız ama siz buraya geldiniz hanım mahalledeki Kur'an kursunda o başka bir şey öğrendi siz buradan başka bir şey öğrendiniz akşam gidiyorsunuz eve fikirler çatışıyor. Bir türlü anlaşamıyorsunuz onun beslendiği kaynak başka sizin beslendiğiniz kaynak başka bir birliktelik olmadığı içinde çatışma var. Bu birliktelikler meclis adına da olmalı olmalı ki o birliktelik başka şeylere sebiyet versin. Onun için sayfa birliği meselesi hem evin içinden hem evin dışından sağlanmalı ki selamet adına o özlenen tablo ortaya çıksın. Üçüncüsü neydi? Sevgi vahdeti zaten sofra ile sayfa vahdeti olsa sevgi vahdeti olur sofrada ne yaptık midelerimizi doyurduk sayfada ne yaptık aklımızı doyurduk e, Mideyle akıl aynı kaynaktan doyarsa sevgi zaten olur sevgi olur orada orada o muhabbet olur o muhabbetin daha fazla daha fazla ziyadeleşmesi adına biz gayret içerisinde olmalıyız ve o muhabbet adına ara ara kendimizi anne ve babalar olarak test etmeliyiz. Gerçekten ben Rabbime karşı duymak, duymak zorunda olduğum o sevginin neresindeyim? Ben mesela Resulullah'la olan sevgi bağımın şu anda neresindeyim? Evet ben gençken üniversitedeyken çok ateşliydim çok farklı şeyler söylüyordum. Şimdi yaş oldu 40-50 başka şeyler girdi araya bazı şeyler yıprandı. Aynı şeyi halen aynı canlılıkta duyabiliyor muyum? Bu muhasebeyi sürekli sürekli yapmak durumundayız. Eğer yaparsak sevgide ve muhabbette de bir birliktelik oluşturursak var ya orada olacak çok farklı şeyler vardır. Dördüncüsü ney seyhat vahdeti. Ne dedi iman ettiğimiz peygamberimiz seyhat et sıhhat bul dedi. Peki bu söz ilk bakışta biraz garip değil mi? Haşa garip değil bizim zihin dünyalarımız öyle geliyor. Seyhat başlı başına bir sıkıntıdır sefer meşakkattır. Peki Resulullah'ın söylediği bu sözün maksadı ney? Her seyahat insana manevi anlamda bir şeyler kazandırır. Baktın ki çatırdama var evde bazı şeyler yıpranmış bir bahane bul bütün aile efradını al kısa uzun fark etmez beraberce bir yola çıkın. Yolda konuşun sohbet edin o yıpranan şeyleri giderme adına gayret gösterin. İmkanı olan kardeşlerimiz aileleriyle beraber umreye gitsinler mesela. Ne güzel bir birliktelik ne güzel bir yolculuk. Akraba ziyareti neyse artık sırayı i rahim ama bir şekilde seyahat adına bir adım. Seyhat adına bir birliktelik. Beşincisi seccade vahdeti. Şöyle beraberce bir mümin evine girelim zihnen. Bakıyoruz ki o mümin tam önde imam olarak duruyor. Arkada da bir tane oğlu var o da müezzin o da hemen arkasında yanında da birkaç tane kardeşi bir adım gerisinde de hanım bir de kız çocukları. Allah aşkına siz beşer olarak bu manzarayı görseniz ne geçer içinizden herhalde kalbiniz duracak gibi olur. Bundan daha güzel bir şey var mı? Peki biz beşer olarak öyle bir tablodan, bu kadar haz duyuyoruz düşünebilir misiniz melekler nasıl bir haz duyar düşünebilir misiniz Rabbul Alemin olan nasıl bir haz duyar Rabbul Alemin olan Allah böyle bir manzaradan nasıl hoşnut olur nasıl mutlu olur ne olur haftada bir gün mü olur baştan öyle başlayın Günde keşke bir defa olsa mesela bir sabah namazları mesela bir yatsı namazları seccadelerimiz bir birleşse ev, evin halkıyla o güzelliği beraberce tatsak namazın o mutluluğunu o saadetini beraberce yüreklerimize alsak bundan sonrası için artık söylenecek ne var ekmişiz tohumu gerisi Mevla'ya kalmış deriz değil mi Allah o tohumları ektirsin inşallah bizlere Aziz kardeşlerim söz çok ama ben sizi iyi biliyorum az sözle çok şey alırsınız. Ehli Beyt mektebi dediğimiz o kutlu silsile bu beş alanın vahdetini sağladıkları için nesillerden nesillere hiç kalite eksilmedi. Biz onların hayatlarını okuduğumuz zaman bunu görüyoruz ve hepsinden en üst düzeyde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vahyin o güzel kokusunu hissediyoruz. Şimdi biz onlardan çocuk eğitimi konusunda bir ders alacaksak bu güzelliği hayatlarımızda diriltme adına ders almalı ve gayretimizde bu olmalı. Allah o gayretten bizleri geri koymaz. Size son olarak Ayşe anamızın. Bir sözünü aslında Resulullah'ın bir duasını bize aktarıyor onu aktaracağım. Diyor ki anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne zaman bir çocuk takdim edilse. Ne zaman Efendimiz Medine sokaklarında gezerken bir çocuk ona doğru gelse. O çocuğu alır sever öper koklar sonra da onun için şöyle dua ederdi. Allah'ım ona iyi muttaki Allah'ım onu iyi muttaki ve reşit kıl ve onu İslam üzere büyüt şimdi Resulullah'ın bu duası bizim duamız olsun Allah'ım bizim çocuklarımızı iyi yap iyilerden yap iyileri sevenlerden yap sen onları her daim iyilik üzere yaşat ya Rabbi Allah'ım sen bizlerin çocuklarını Muttakilerden eyle takvayı elbise olarak edinenlerden eyle takva elbisesiyle yürüyenlerden eyle Senden hakkıyla korkan sana hakkıyla ümit besleyenlerden eyle Allah'ım sen onları İslam üzere büyüt Evet zaman kötü şartlar zor biz zayıfız şeytanlar çok şeytanlaşmış insanlar çok biz sahip çıkamıyoruz, acziyetimizi de itiraf ediyoruz. Ya Rabbi sen evlatlarımıza sahip çık. Sen onların ellerini bırakma. Sen onları kurda, kuşa, şeytanın hizmetinde olanlara hadim eyleme. Onların hepsinden muhafaza eyle. Ya Rabbi sen çocuklarımıza namazı sevdir. Tesettürü sevdir. Kur'an'ı sevdir. Resulullah'ı sevdir. Kendini sevdir. Kur'an'ını sevdir. Gerçek manada bize de sevdir ki biz örnek olalım onlar da bizim gölgemiz olsun inşallah. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin ve Rabbi rabbil alemin el Fatiha.